Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtâdî el-evlâân hedâna allâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh lakad jââetü resulü rabbina bilhak Muhammed sallu alâ tabi bi Muhammed Allah'ım salli alâ Seyyidina Muhammed sallu alâ Şefî'i zulûbina Muhammed Allah'ım salli Muhammed أعوذ بالله السميع الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم والأذى. كالذي الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثلوا la yaqdiruna ala shay'im mimma khashabu wallahu la yahdi alqawmal kafirin sadaqa allahul azim allahumma fa'na bil qur'an al azim Ve barik lana fihi al rabbil alamin astahdi allahi al hayy al qayyum hassantukum bil hayy al qayyum alladhi la abada wa dafa'tu ankum ash-shuura bila hawli ve quwwati illa billahi al aliy al azim pombarak cuma gecesinde 43. farz, 54 farzdan 43. farzı okuyacağız inşallah. Neymiş? Verilen sadakayı başa kalkmamak. Yani bir hayır yapıyorsun, birine bir iyilik yapıyorsun. Ondan sonra işte ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım şeklinde konuşmamak. Minnet diyorum. Mi? Türkçe'de minnet başka manalarda anlaşılıyor ama Arapça'da bu men kelimesi de geçiyor ama. Minnet olarak Türkçe'de biraz biliniyor. Ee, bana minnet etti. Yani minnet etti demek başıma kalktı. Millet onu anlamaz şimdi. Türkçe'de yanlış kullanılıyor. Minnet etmemek lazım. Yani insana yaptığın bir iyiliği minnet etmemek farz. Ne demek? Başına kalkmamak lazım. Başına kalktığın zaman ne oldu? Sütü döktün yani. Evet. Nasıl ki koyun, devenin işte bir bir e, kova süt verdi. Sonradan. Ya içine pişledi veya bir ayak vurduk, çütü döktü nasıl olursa bir adam da çok sadaka verdi, hayır yaptı. Ondan sonra gösteriş yaparsa, başa kakarsa, iyilik yaptığı adama eziyet ederse o zaman sadakasının sevabı batıl olur. Ne farzlar var? E tabi zaten biz iyilik yapmazsan başa da kakamazsın. Onun için zaten iyilik yapmıyorum ki. Onun için bu farz benden düştü. E sen şimdi başka bir şey konuşuyorsun sonra. Riya yapmak da ne ister? Amel ister. Amelist etmeyen neyi riya yapacak? Adam zaten namaz kılmıyor. Buna riya yapma denir mi? <gülüyor> Değil mi? Adam neyi riya yapacak? Riya ancak iyi amelde olurdu. Ramazan gün almış karıyı yanına bir de gitmiş büfeye içki alıyor. Meşhur bir gazeteci yazar yani. Eskiden Müslümanların başına belaydı def defoldu öbürlerine gitti ya. Bir tane var öyle. Ya Ramazan günü karıyı yanına almış, bir de içki alıyor. Gündüz yani. Şimdi riya olur mu bu şimdi? Bu ne riya? Riya yapacak. Riya iyi de olur. E, i̇nsan namaz kılarsa riya, o tehlikesi var. Oruçta riya tehlikesi var. Efendim, farzlarda riya tehlikesi yok denir ama e, var kitaplarda yeri ama şimdi farzlarda da riya var. Çünkü neden? E, nafile kılan kalmadığı için eskiden tabii nafilede riya olurdu. Şimdi e, nafile kılan pek yok. E farzı da kılsa gösteriş oluyor çünkü eskiden farzı kılmamak anormaldi. Yani bir adam cemaatla kılmasa dükkanda benim mağazası olan dükkanı olan şehirde memlekette falan e, bunların e, herkes parmakla gösterir yani uğursuz adam diye. Namazsız demek lanete çarpılmış. Melun terk salat melunun namaz terk eden lanete çarpılmış. Kimse alışveriş etmez şey yapmaz böyle kız almaz kız verme. o zamanları söylüyorum. Şimdi değil öyle. Şimdi e, işin ne maaşın ne arabana bakar. namaz abdeste bakmaz şimdi. Ama evvelce öyleydi. O zaman tabi farzlarda riya olmaz. E tabi riya olmaz. Herkes kılıyordu. Hem de cemaat de kılıyordu. Ondan sonra efendim tadili erken kılıyor. Birisi hızlı kılsa rezil olur. Rezil olur. Mesela adam e, kızını istiyor birisi veya e, ortaklık teklif ediyor veya işte e, bir, bir şey e, alışveriş yapılacak. E bu şimdi sözünde durur mu? Emanete riayet eder mi? Beni satar mı? İşte paramı yer mi? E, borcunu öder mi? Ödemez mi? Falan. Nasıl tespit edilecek bu? Evvelce e, ulema Akşam Seddin Hazretleri Gönlük'te e, onun maktumları Mesela neyle tespit ederdiler bunu? Camideki, camide durur veyahut adamı takip eder, namazındaki tadil erkana bakar. Eğer pat, kötü hızlı kılıyorsa hiçbir işe girme. Hiçbir işe. Yani o adamın durumu sakat. Ne ticaret, ne alışveriş, her işte berbat olursun. Namazı doğru kılıyorsa yani tadil erken üzere, e şimdi tadil erken nedir? Tadil erken nedir? İşte bunu da bilmek lazım. Bizim Bayburtoğlu Arif amca vardı. Allah rahmet böyle ara sıra bir dengeyi bozar da aklı dengeyi çıkardı Fatih'in kürsüsüne vaaz etmeye. Ya millette toplanmış tabi sakalı cüppeci var falan. Ama çok hocalığı bir şey yok da işte zikrullah yapıcı, zikrullah zikrullah nedir dedi. Fatih de konuşuyor. Millet de böyle bakmıyor. Müftüde müftü gelene kadar, indirene kadar o konuşur. Zikrullah nedir dedi, bu sabah kahvaltısında mı yenir, akşam yemeğinde mi yenir dedi. Nedir bu zikrullah diyor şimdi. Adam da diyor ki bu ne diyor diyor yani. Ama doğru söylüyor sana, soruyor zikrullah nedir, de bakayım. Tadil erken nedir anlat bakayım. Koca kitap yazdık. Koca derken yüz küsür bir şey sayfadır ama e, ne var ondan sende? Bir şey soru sorsam, kaç mesele biliyorsun ondan, bilmiyorsun. E tadil erkensiz, tadil erkensiz kılan bile Osmanlı toplumunda, şeriat örfünde mimlenirdi. Yani herkes onun namazı hızlı kıldığından dolayı onunla iş yapmazdı. Ne riya yapacak bu? Anladın mı? Yani farzlar bu tadil erken gibi meseleler zorunluydu diyelim. Zorunlu olan da riya olmaz ki. Ama şimdi farzlarda da riya olur. Çünkü neden? 5 vakit kılana evliyat diyorlar şimdi. Cemaatla da kılarsa kutup olur. <gülüyor> Tabi Sıfır, vaziyet sıfır, camiler boş, şimdi sabah namazda cemaat yok, bir şey yok. Onun için şimdi sabah namazda cemaata devam eden az adam değil, hakikaten bu zamanda büyük adamdır yani. Sabah namazda cemaate devam edebilmek. Allah cümlemize nasip et. Ay. Amin. Şimdi, demek ki e, Riya gösteriş, e, men, başa kalkmak, eza, eziyet, bunlar ne yapar? Amelin sevabını hapt eder, ihbat eder. Yani iptal eder demek. Mevla bu hususta bizi uyarıyor. Şimdi siz e, arada lafı geçmeden tadil erken risalesini mutlaka ve mutlaka defaatle okuyun. Bir kere değil. iki kere değil, üç kere değil. Her seferinde bir eksikliğe rastlarsınız orada. Mutlaka o namazın özüdür. Ondan sonra farzları yerine getirirken sağlam iş yaptıktan sonra artık Allah sünnetlerden nafilelerden de bize fırsatlar imkanlar nasip eylesin onlarla farzlarımızı ikmaleylesin. eylesin farzla eksik olursa nafilelerden de tamamlayacaklar ahirette ama farzın da bozuk olursa zaten neyin neyle tamamlayacak kıldığın namaz da bozuk olursa sünnet kılıyorsun nafile işrak kuşluk e zaten tadil erken kıldın mı o da olduğu başına bela Kıldığın namaz zaten senin başına bela olmuş. O neyi tamamlayacak öbür tarafı zaten? Kendi bozuk. Şimdi farzlar var, mükellefiyetler var, mesuliyetler var, yükümlülükler var, biz kuluz. Emirler var, neyler var. Oturduk şurada rahat rahat, sıcak. E dinliyoruz, ayet, hadis, Cuma gecesi mübarek. Bu kadar salavatlar, zikirler oluyor. Af olarak çıkıyoruz. bu. Bu ne nimettir ya? Bak millet çıkmış çadırlara. Efendim sallanıp duruyor, sallanıp duruyor. Allah Teala fazlulukerim. Milletin bir kısmı da kaçmış. Efendim bir hurafe bir şeyler de çıkartmışlar tabii. Hocalara da mal ediyorlar, hocalar demiş falan. Ya öyle bir şey. Hocalar da gaybı bilmez, kimse gaybı bilmez. Ora batacak, bura batır. Ne biliyoruz batacak ama e, sallanıp durursa bir yer ne olacak? Adamlar çadırlarda. Çadırlarda tehlikede efendim e yangınlar, soğuk bir yandan yaksa yanıyorlar. Kurt inmiş çadırlara, birini ısırmış, öbürü binemle sabah nebet bekliyorlar. Kurtuk kaçırma falan filan. Ya bizim ne zorumuz var ya. Oturuyoruz sıcak evde sen mübarek niye sen sabah namazına kalkmıyorsun? Niye cemaata çıkmıyorsun? Niye zikretmiyorsun? Niye Allah demiyorsun sen? Ne istiyorsun Allah'tan? Bela mı arıyorsun başına ya? İki saat, yarım saat, bir saat sohbet, namaz e, kılacağına, dinleyeceğine kaç saat film, kaç saat dizi, kaç saat yani haram şeyler, günahlar bunlarla vaktini geçiriyorsun ya. Mevla bize bu kadar iyilik etti böyle şey olur mu ya? Geçen bir, küçük bir kız daha, bloga da ermemişti, babası anlatıyor bana. Sude, Allah ona selamet versin, hayırla büyüsün. Daha küçük. Ee, akşamı kaçırmış da namazı mektup yazmış Allah Celle, Celle O da diyor babası bilmiyorum ben yakaladım diyor yani rastladım diyor. İşte ey Allah'ım diyormuş. Çok özür dilerim. Kusura bakma. Sen bizi yediriyorsun, içiriyorsun. Bu kadar iyiliğin var. Böyle mi yapmamız lazımdı sana? Çok ayıp oldu. Küçük kız yani. Allah akıl verirse işte verirdi. Koca adam olmuş yani yiyor, içiyor. Bu kadar nimetler içerisinde ya secde etmiyor ya. Allah demiyor yani. Öyle mi yapmak lazım. Bak 54 farz. Kaç aylardır devam ediyoruz buna bu derslere. Farz ne demek ya? Farz ne demek? Ben sana sünnet, müstahap, edep onlar da büyük iş ama hani diyelim ki azap yok ahirette onlardan dolayı terk etsen. Ya yani bu farz. Ya e nereden öğreneceksin sen? Dinlemesen, sohbet'e gelmesen, ilim meclisinde oturmasan nasıl öğreneceksin? Şimdi en azından farzı öğrenmek de ne? farz. Şimdi o farzı yapıyoruz. Şu anda oturduğumuz bir farzdayız biz. Niye? Konumuz farzsa okuduğumuz konu e, o ilimde farz olur. Farzı öğrenmek farzdır. Vacibi öğrenmek vaciptir. Sünneti öğrenmek sünnet. Aynı buna göre kıyas yapın. Bu ilimleri dinlemek şu anda farzdır. Estağfirullah. Bakara suresinde ya yuminetul amenu ey iman etmiş kullar. La tubtilu Sadakalarınızı Yaptığınız hayırlarınızı iptal etmeyin. Yani boşa çıkartmayın. Ne ile? Bilmenni başa kakarak ve eza eziyet yaparak. "Çabuk i̇şte ben sana şöyle iyilik yapmamış mıydım? E ben şu zamanda seni şöyle korudum, şöyle yaptım, sana şöyle hayır verdim." Ya bir de adama zekat verip de efendim zekat zekat zaten sen, senin borcun bu adamın hakkı bu diyelim zekat almaya müstehak ise masariften ise e zekat verilip de ondan sonra da sen bir de yani ben sana zekat verdim bu kadar ya sen niye benim bir işimi yapmıyorsun gibi bir şey yaparsa bu ne rezillik olur adama zaten sen iyilik yapma, zekat da değil sadaka ki fazladan verilen zekat zaten farz adam zekat verse bile bir de iş istiyor ondan ya Allah ne iş bekliyorsun adamla? Ne iyilik bekliyorsun? Veya sadaka verdin. E geldi adam istedi ben ona sadaka verdim. E tamam. Ne yaptın? Üstüne de diş kirası vereceğin. Eskiden biliyorsun iftarlara çağrılırmış. Adamla çok da yemekler yedirdim. Çıkarken dek kesede birkaç bir şey de koyarlarmış para. Niye? E dişlerinizi yorduk yani. Çenenizi yorduk dişin yıpranıyor da. Senin yemeğini herkes yemezdi demiş ya adamın biri. Yani şimdi bir de para vereceksin, sadaka verdin. E ne yaptı? Aldı parayı. E aldı kabul etti. Yarın kıyamete yakın. Hz. Mehdi geldi, çıktı, mıktı uyduruyorlar ya. <gülüyor> Hz. Mehdi'ye çıktığı zaman kimse sadaka kabul etmeyecek. Herkes o kadar zengin olacak. Şimdi herkes dilenci. <gülüyor> Nasıl Mehdi <etti> çıktı? <gülüyor> Zekat verecek adam bulamayacaksın yahu. Bütün hazineleri mübarek Vatikan, Vatikan Kabe'nin altında hazineler, Vatikan hepsini çıkartacak piyasaya. Dağıtacak, dağıtacak. Adama ne kadar verecek? Götüremeyecek kadar ya. Biz biz daha çok istiyoruz. Keşke kavuşsaydık da alırdık paraları. Canımız çıktı geçim derdine uğraşıyoruz yani. Hazreti Vediye'de keşke çıksa da. Geçecek. Oluk gibi para alırdık. Ama şimdi Efendim, zekatını alanı buldun, o da nimet. Yani kıyamet çok yaklaşsa zekatını verecek adam kalmaz. Sadaka vereceğin adam kalmaz. Şu anda sadaka isteyen varsa, dilenci varsa, ne bileyim, e, zekat verebiliyorsan e, Allah'ın bir farzını, sünnetini, işte bunu yapmış oluyorsun. O vesileyle. Adamlara bir de teşekkür etmen lazım. Bir de, e, paramı kabul ettin diye de yalvarman lazım. Öyle ağalık yaparak, hareket çekerek falan verilir mi ya? Sen alttan alacaksın, o değil. Ne diyor? Ni'mel kavmus su'al yehmilûne ila ilele ahiret. Dilenenler yani, bizden hayır yardım isteyenler ne güzel bir millettir onlar. Bizim azığımızı ahirete taşıyorlar. Buradan şuraya para göndersen, finans kurumuyla bilmem neyle falan Masraf alıyor, değil mi? He? Bir de o bir şeyler çıktı kısa zamanda gidiyor ya Onlar ne kadar para kesiyor biliyor musun? Bayağı para kesiyor. E şimdi bu adam hem de nereye gidiyor? Buradan Endonezya'ya mesela. Bin dolar gönderdin, yüzünü keser mesela. Öyle de bir şey. O öbür otomatik gidenler, hızlı gidenler yani. E şimdi buradan adam aldı, senin parayı nereye götürdü? Ahirete. Ahirete senin parayı ki hangi bankada götürebilirsin? Cehenneme zabaştırabilirsin çok da. Cennete nasıl göndereceksin? Hangi banka cennete götürür parayı? E fakirler fukara bankası işte. Fakire verirsin, hesap ahirette çıkar. Cennette karşına çıkar. şu Su'aluna du'auna lil cenne. Zavendik Mustafa Efendi herhalde dinlemişim bu beyti. Allah rahmet eylesin, kabrünür olsun. Biraz şey, hoş bir şey. Ne diyor? Aluna lil cennet. aleyna bil minne. Bizden diyor para yardım hayır isteyenler, bizi cennete hesabaştıranlar, davet edenler, bizim hesabımızı taşıyanlar kabul ederlerse paramızı, hayrımızı çok teşekkür ve minnet borçluyuz onlara. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ulan ne nankör adammış ya. Niye? Yahu biz herife bu kadar zekat verdik, sadaka verdik, ee, bizim kapıda kendi çöpünü temiz, bizim kapının çöpü almadı. Kı. Niye alacak? Acayip bir şey. Veyahut da, ya hani, milletin ortasında karşılaştık herifle, şudur budur, ya insan bir efendim eğilir, bir hürmet eder, bu kadar para verdik herife, hiç herif bizi tanımadı ya. Lan tanımasın dahi, eskiden kör adam arıyormuşlar verelim de tanımasın diye be. Tanımasın daha iyi. Yok. İlla o ona bir iltifat etmesini bekler, hürmet etmesini ister. Bu da ne yapar? Verdiği bütün sadakanın hayrın sevabını iptal eder. İşte bu bunu yapmamak neymiş? Farz. İşte birisi, Hacı abi Allah rahmet eylesin o da mübarek adam. Bizim yine arkadaşlardan biri. Gitti borcu aldı ondan. Diye. Hurma satacağım Ramazan'da işte. Şu kadar para var, sen hurmadan da şu kadar kar ederim falan. Borç yani. O da ona borç verdi. O da sonra Ramazan bitti, hurmayı sattı. Yine biz gittik ziyaretine o Hacı, Hacı Efendi'nin. İşte e, o da ona bir şey de götürmedi yani. Hediye mi diye falan. Neyse onun yüzüne bir şey demedi. Paranı geri verdin sen. Şükretsene. Paran da gider bu zamanda. Parayı da borcuna dedi ki işte Allah razı olsun neyse. Parayı da ver onlar sonra işte sonra gitti. Adam diyor bana yahu diyor ne kaba adammış diyor bu ya. Yahu diyor bu kadar diyor ki hurma sattı diyor. Ramazan boyunca diyor. Şu kadar kar etti. İnsan bir kilo hurma getirir diyor ya. Şimdi tamam da Başka tehlike var. Nedir o? Faiz tehlikesi. Niye? Borç e, borç verdiği için Borcu geri götürürken hiç ne yapmaması lazım? İlave bir şey İşte adam Yaşlı başta kaç senelik adam. Ama İslamiyet'i bilmeyince karşıdaki adamı da suçluyor. Bir de diyor işte medeniyetsiz, kültürsüz adam. İnsan bir kilo orma getiriyor. getirirse faiz olur. On lira aldı, on lirayı geri getirdi. Üstüne bir şey getiremez. Hediye başka zamanda verilir. Borcun getirilirken verilmez. i̇mam Azam gölgesinde durmadı alacaklısının. Değil mi? Kapıya geldi çalıyor. Gölgelikten dışarı çıkıyor güneşte bekliyor. O da adam da geç mi duydu ne oldu bayağı güneşte kaldı dediler ya imam gölgelik var küllü karzı cerrah efendim. ben ödünç verirsen de fayda getirirse faize girer dedi ben adamın efendim gölgesine gölgelenmem onun, onun şeyi malı e, dini mübini İslam? ince bir din hassas bir din tamam mı öyle kabalıkla bu işler olmaz ben verdim, ettim, ondan sonra reklamlar, haberler, duyurular, bilmem neler, bir de şey, yardım edenlere plaket, ödüller, birbirini teşhir etmeler, böyle ortalıkta, efendim sen ne veriyorsun, sen ne veriyorsun falan, toplanıyorlar yardıma, adam ben 5 lira vereyim, olur mu ya, sen çok zengin adamsın. Adamı da rezil etmekler, teşhir etmekler, ne, ne terbiyesizlikler, İslam'da hiç yok ya. Ondan sonra benim ben 5 lira, 5 lira, bu sanat az. Ne olacak? 5000 bin. Adam eziliyor, büzülüyor. İyi e, tamam falan, ver senetleri de koymuşlarına, at imzaları. Sadaka toplamaya bak ya. Gaspı geçti. Ondan sonra öbürü de çaylak. Yeni gelmiş çaylaklar var. Bir de o, o çaylaklara öbürlerine izin veriyor diyor ki sen bizdensin diyor sen yukarıdan at limiti yüksek tut aşağıları toplayalım diyor şimdi nasıl olsa senden istemeyeceğiz diyor o da pazarlıkçı o da gelmiş diyor ki, 50 bin vereceğim diyor sahtekar o öbürleri de yüz verecek ya utanmaktan 500 demek zorunda kalıyor 50 bini duyunca şimdi Anladın? ulan bunlar İslamiyet'i eti şey çevirdiler ya. Hiç İslamiyette böyle bir şeyler olur mu ya? Ondan sonra zorlan, ateşe dedi. Velayet eglü <gülüyor> ve maalekum. Beynekum bil batıl. mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Orada biri yalandan yukarı fiyat atsa, öbürünü kandırmak için yok teşvikmiş. Ne teşvik? Tekzip, sahtekarlık bu. Hiç olmaz. Bir tanesi de alışmış o e, diğer gruplardan gelmiş bizim e, Efendi Hazretleri olduğu bir sofrada atmış böyle bir şey. Başka yerlerden alışmış ya, <gülüyor> yani açılış yapmış gibi ya. Ondan sonra e döndüler ona dediler sözünü ver. Cık dedi o ben vermek için demedim ki onu. Niye? Öbür çaylakları tablamak. E efendimazın kabir dedi ki bir adam bir şey söylediği zaman bunu yapmadığı zaman bu yalandır, harama girer. Yapacak. Yapar yaparsan yapmasan bir şey yok. Ama harama yaptığını bildi ha? Bir de cevap yaptım zannediyor ya Yalan konuştuğundan Niye böyle böyle yalanım yalan yerinde caiz. Üç yerde caiz. Hart mı var? Karıyla mı kavga ettin? Nerede caiz? Burada bir şey yok ki uyduruyorsun. Hadiste üç şey bellidir. Böyle işler. Şimdi batıl yollarla mallarınızı yemeyin. Nedir bu? İşte bu gibi bir işler yapıp da adamı mahcup edip de adam utanıp da mecburen gönül hoşluluğu yokken İmza atsa, senet verse, söz verse, ona sebep olsa olan batıl yolla yedi onu parasını. Batıl yolla. Meşru değil bu. Böyle yardım istenmez. Hizmet olur, bir faaliyet olur. Bu arz edilir. Gönlünden ne kopar? İster verir, ister vermez. Bu, bu kadar. Teşvik var İslam'da. Ama sen efendim, sen şu kadar yazdık sana, e ondan sonra... E, yanında gelen adamlar da tabi ondan utanarak mecbur olup Adam sonra o diyor gidip gittiğime pişman oldum diyor Ne kadar zaman ben, ben bu diyor ben bu ne buldum ne ben bunu ödeyemem diyor Orada diyor baktım diyor herkes yukarı atınca diyor Ben de rezil olmamak için ben de bir şey dedim. E deme! Gırtlağını mı sıktılar? E bu da işte ben kimin kızından aşağıyım diye attı bir şey Ondan sonra rezil oluyorsun. Olmaz! Doğru A ol ya! Doğru ol. E bana itibar etmez. etmesin. Etmesin! E ne yapalım yani? Veremeyeceğin şeye sözü verme. Yani her tarafımız devenin örgücü gibi yani. Düz yerimiz yok ya. Düz yerimiz yok. Yardım toplarken ayrı haram. Efendim verene karşı yapılan mavi ayrı haram. Riya gösteriş ayrı haram. Başa kalkmak eziyet ayrı haram. Çok haram var bizim işlerimizde. Farzları bile bilmiyoruz daha biz ya. Onun için İlim, ilim, ilim. Bilmeyenin amel etme şansı yok. Yine amel edecek olanlar yine bilenlerdir. Onun için siz dersleri takip edin. Uyanırsınız inşallah. Evet. Ne yapmayın? Başa kakarak iptal etmeyin. Eziyet yaparak. Eziyet de yaparsan sadakanı iptal edersin. Efendim, konu komşuya eziyet yaparsan... Eee iş arkadaşlarına eziyet yaparsan yine ne olmaz? Sadakanın hayrı olmaz. Namazının ibadetinin hayrı olmaz. Ya yani şimdi kalkmış teheccüde. E tamam sevap fazilet ama sesli okumak sünnet de var yani teheccütte. Hurş defend rahmeti bağıra bağıra camide okuyordu adam şimdi. E evde bağıra bağıra okuyorsun gece vakti mesela. Şimdi evlerde kağıt gibi duvarlar yan yana yukarıdan herif suyu açsa aşağıya iniyorsun zaten. Gürültüden uyanıyorsun üsttekinin suyundan. E şimdi burada bağra bağra çocuk var, çoluk var. E ben teçhüt kılıyorum. Eziyet yaptın burada. Komşu eziyet yaptın. Yani ibadet bile eziyetlen olmaz ya. Anladın? Sessiz şşş Kur'an okuyor. E şimdi adam geçen bana işte bu usta bir şikayet geldi. Meseleyi anlatmayayım yani uygun değil. E fakat şimdi mezarlığa gidiyorlar, orada sesli okuyorlar. Yanda adam mezar. ya diyor, sesli okuyor diyor, e ben şaşırıyorum burada diyor. E bir de orada kabirde bir zat var, velilerden diyelim, rabuta yapacak. Yani diyor, rabutan bozuldu, huzurumuz kaçıyor. Ne olur o Efendi, bu işe bir el at. E ben de şey oldum artık ya, bana bir bakanlık versinler yani. Her işte ve mezarlıklar, bilmem de ben miyim ya? Yani şimdi bizim mollalar da cahil yani. Şey. Sesli sesli okuyorsun ha, oradan adam gelmiş, rabuta yapıyor. E huzurunu bozuyorsun adamın. Kardeşim bu mekruhtur. Ancak cemaat cenazede toplanır da. Yani herkes dinlerse biri okur sesli Ama başka mezara ziyaretçi gelmiş. Onun da rahatsız edilmemesi lazım. Adam Yasin biraz gidiyor gidiyor. Oradan biriyle kapas takılıyor. Bir daha Yasin e şaşırıyor 50 kere döndüm diyor yani. E şaşırıyor. E rabıtası bozuluyor. Müslümanlık ince iştir ya. İnce iştir. Burası mezarlık. Bağırırım, okurum. Olmaz mezarlık. Rahatsız edemezsin onlardan. Hak, hak, hukuk. La tuzu, carekum, birihe Çene, ne onladı? Çanağınızın, efendim diyelim ki şimdi, e, neyle pişiriyorlar yemekleri? E, kazan. Yani şimdi kazan büyük şey, küçük tabaklarda pişiriyor. Onun kokusuyla ne yapmayın? Komşunuza eziyet. Vermeyin! Ya mübarek adamlar, bir hamsi pişiriyorlar. Ya hadi hamsi üç liraya düştü herkes alır diyersin ama ya kardeşim rahatsızlık oluyor ya. Bir giriyorsun apartmana şuraya buraya La havle ve la kutel melekler kokudan eziyet duyar. E, ya, namaz kılan, şey yapan insanlar efendim huzur bulmak durumundadır. Yani bütün binayı sarıp da e tamam şimdi hani hamsiyi alamayacak adam yok diyebilirsin. O da ayrı bir şey. Ama koku da eziyet veriyor. He? Bizim bir Laz vardı Allah selamet dersen. Bir de dondurma cami efendi var Arnavut. O da getirmiş bir kasa hamşi, Bize davet verecekler. O da pişirecek. Arnavut da diyor ki sokmam diyor eve diyor. Bahçe var orada. alanda Bahçede pişir diyor. Ya ben bunu sokmam diyor. Budur. O da diyor ya diyor, bundan insan diyor e zorlanır mı diyor ya bu diyor, yakama süresim yolu daha diyor ya. Koku diyor bu diyor. Mis gibi diyor. Ama adamı rahatsız ediyor kardeşim. Arnavut'u rahatsız ediyor ya. Yani bu nedir bu işler ya? Bu işler nedir? Yani bu o kadar hak hukuk meseleleri var ki. E ben ona da verdim bir tabak. E verdim bir tabak da. E şimdi adam öbür taraftan huzursuz oluyor. Ben mesela namaza dururum seçen. Temiz koku isterim Asla böyle bir kötü koku da huzurum kaçıyor. Sünnet de böyle. Onun için... İşte nasıl yapacaksın? Fırında yapıyorlar. Buğulama, muğlama hani tumanı çıkmaz. Ya da böyle cihazlar var. Acayip. Gittik geçen balıkçıya şurada kızartıyor. Burada yedik koku gelmiyor. Al öyle bir şey canım madem yani. Al birkaç kuruş fazla ver. Kaliteli bir şey al. Kokuyu şey yapma. Kazanınızın kokusuyla diyor. Komşunuza aciyet. Vermeyin. Sen Bu kadar bu işler hassas. Onun için Osmanlı zamanında duyarsın. Ne vardı? Sadaka taşları falan. Ne o? Koyar oraya e, Kim ne kadar alır? Kim ne kadar verir? Kimsenin haberi? Olmaz. Şimdi geçen bir fırın yapmış öyle. Ekmeği e, Koyuyor. E, kim ne kadar alıyor? O da onu görmüyor. O da onu görmüyor. Mesela böyle. Şimdi tabi bunlar olmuyor. Nasıl olacak şimdi? Koysan oraya bir sadaka şeyini Herif sadakanın şeyini çalıyor zaten. Haberlerde canlı yayında sadaka şeyini nasıl çaldığını gösterir böyle. Evvela böyle bir şal atıyor üstüne, Oradan çekiyor böyle. Kasadaki uyuyor orada. Yani adam bu şekilde hırsız olmuş millet. E tabii ki şimdi sen nasıl ortaya sadaka şeyi koyacaksın? Efendim Allah Allah Allah. Ne zamandayız ne beladayız ya Rabbel alem. Ama aslı başa kalkmamaktan dolayı efendim e, bu şekilde gizlilikte ne vardır? Fayda vardır. Birine e, yaptırırsın, e, o sadaka verdiğin adam senden olduğunu bilmez, aracı koyarsın, kendini ona göstermezsin ki adam seni gördüğünde ne yapmasın? E, utanmasın, e, mahcup olmasın, anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Saad'ı'l-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor? La يدخل الجنه منانون ولا عاق ولا مدمن خمر ولا كاهنون Evet. Başka hadişlerde var. Cennete giremeyecek adamlar. Kim? Bak şimdi. Sadaka verdiği halde başa kattığı için cennete giremez diyor. Ula hiç vermezsem belki girme ihtimalim vardı yani. Sadaka verdi giremiyor şimdi cennete. Niye? Başa kalktığı için. Ondan sonra isyan eden meşru isteklerine tabii. Gayrı meşru dinlenmez. Ama yine de bağırıp çağrılmaz ama yapılmaz dedi. Şarap getir bana dedi. Götürmek zorunda değilsin. ya Zorunda değil. Götüremezsin yani. Ama kendi almış içiyor tabii ki. Bir kafasına da şişeyi kıracak halin yok. Anadır babadır. Ne yapacaksın yani? Ondan sonra efendim ee, şaraba devam eden İçkiye devam eden, tevbe etmeden devam eden de cehenneme giremez Allah, Allah. Ebedi giremez demek değil. İmanlı kurtarılsa cehennemdene kadar yansa da sonunda girer. Ama e, direkt giremez. E, yani azap görmeden giremez. Hesapsız azapsız giremez. Bu gibi manalar var. Kayıptan e, haber verenler giremez. Bunlara inananlar giremez. E, çok şimdi i̇bn Ömer radıyallahu anhümadani vaat ediyor hadisim. Selâsüetün la kısım insana Allah kıyamet günü rahmetiyle bakmayacak. Taraflarına bakmayacak. Öyle terk edecek onları. Mahşerde kalacaklar. El-âkuli valide. Ana babasının meşru isteklerine karşı gelen. Bu ana baba işi hiç kalmadı bir şey. Bu da ayrı bir derslik konudur. Tabi büyük günahlar sınıfında gelir yani. Ana babaya karşı gelen ve müdminü'l-khamri İçki içmeye devam eden ve'l-mennâ'nû bima ata Verdiği şeyi başa kakan İşte sana şöyle iyilik etmedin şunu yapmadım ya yazık sana şöyle Sen benim şu işimi görmedin falan Böyle eziyet yapan Bunlara Allah kıyamet günü Nazar etmeyecek, rahmetiyle bakmayacak Ve'selâzetün lâ'edhulûn el-cenne Üç kişi de var ki cennete giremezler Bunu bezzar rivat ediyor, hakim sahihtir diyor Hadis-i kaynakları. El-hakkulivaldeh, <gülüyor> ana babasına isyan eden, yine burada, deminki üçte de var, bu üçte de var. Ve <gülüyor> deyyûthu, deyyûs kim? Deyyûstu Arapça bir kelimedir. Ee, hanımına e, kötülük ve fuhuş yapılmasına rıza gösteren. Yani hanımını fuhuşa zorlayan var, para için efendim, satan var başkasına. Böyle deyyûstlar çok. Cennete giremez. Ve racile, işte erkeğe benzeyen, kadın, kadına benzeyen erkekler, bunlarda Allah tevbe nasip etsin, ıslah etsin, hidayet buyursun. Biz bedduacı lanetçi değiliz biz, ne, ne yapacağız? Yeter ki, işte efendim, doğruyu söyleyelim. Hidayet Allah'tan. Bunlar cennete giremeyeceklerini e, buyuruyor i̇bn Abbas Hazretleri. Cennete, e, e, iyiliği başa kakan cennete giremez. Bu hadisi duydum diyor. Fakat biraz diyor bana ağır geldi. Ağır geldi derken haşa yani. İtiraz değil. Çok zorlandım diyor bunu anlamakta. Allah Allah ya. Adam iyilik yaptı. E bir başa kalktı diye. Hadi sevabı iptal olsa o da başka şimdi. Sevabı iptal olsun. Cennete giremiyor. Bu diyor biraz ağır geldi diyor yani. Fakat sonra bir de baktım diyor. Ayeti kerimede. Hiçbir hadis ayetle çelişmez. Senin kafan çelişir. İncelediğin zaman çıkarırsın. Bir baktım Kur'an'da buldum diyor. Ne diyor? "Lâ tu'tusadakâtikum bilmenne velecâ. Başka kara geziyetle para sadakanızı iptal etmeyin. Bu ayet-i kerimenin devamında tabii kime benzetiyor onu? Bir adam ki malını gösteriş için veriyor. Velâ yu'min bil Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor. Bu adam da sevap olur mu? Bu cennete girebilir mi? İşte diyor yaptığı iyiliği başa kakan da Allah var ahiret var ben bunu Allah için yaptım diye düşünmediğinden Allah hesaba katmamış oluyor gösteriş için yapan gibi oluyor. Çünkü Allah için yapan böyle hareket yapmaz. Bir daha adamdan bir şey istenir mi ya? Hürmet beklenir mi ya? Bana itibaresin. Hiç. Özellikle Ayşe Anamız Fatma Anamız, Ehli Beyt işte o yetim meselesi, esir meselesi Üç gün peş peşe hani geldiler ya iftarlık, savurluk. Ne dediler? İftar yok, savurluk yok. Verdiler gelene, verdiler gelene Hasan Hüsnü gezemeyecek hale geldiler. Üç gün yememişler bir şey çocuk. La nüridüminkum. Cezaen sizden karşılık. istemiyoruz Vela şükura, Teşekkür de istemiyoruz. Halbuki bizim de şimdi böyle bir yanlış şeyimiz. Nedir o? Lan bir teşekkür etmedi be. Ya etmemeli. Yani o etmeli de, sen beklememelisin. Teşekkür etmediğini de hiç konu bile yapmamalısın. Demek konu yaptığında bekliyordun. Bu da iptal eder. Çünkü inanne kafımın Rabbine ayım Abu sen kamtarira. Biz korkuyoruz Allah'tan. Önümüzde gün var, suratsız gün var, şerri uzun gün var, elli bin senelik gün var. Veriyoruz bir sadaka İttakun ne bir Yarım hurmayla canınızı cehennemden koruyuyor. Yarım urma bile yerinde adamı ateşten alır ya. Ama sen o günü düşünen bir adam olarak yok teşekkür etmedin, yok iyilik etmedin dersen nerede Allah korkusu? Nerede ahiret korkusu? Onun için işler ince. Evet. Eski dönemde bir emir, bir hükümdar ne yapmış? Efendim e, böyle eee Eskiden paralar böyle kağıt değildi. Altın, gümüş paralar olduğu için ağırlığı var paraların. Böyle atsan atılır yani şimdi. Kağıt atsan önüne düşer tekrar. Efendim öyle şeyler yapmış. Fakirlere sadakalar vereceği zaman uzak menzilli atış yapıyor. <gülüyor> uzak menzilli atış yapıyor. Şimdi de yapıyorlar ya bazı. Atıyoruz de efendim millet bir helva alacağım diye birbirini öldürüyor ya minareden. <gülüyor> Atıyor mesir macunu. Birbirinin kafasını kırıyorlar. E tane birine düşüyor, işte birine bir şey düşmüyor falan de. Tabi bu öyle yapmıyor da, e bunu, bunu niçin böyle yapıyorsun? Dedi ki kimseye ne verdiğimizde görülmesin, kimse de bize teşekkür etmek mecburiyetinde kalmasın. Sultan Mahmud, e, Gaznevi, büyük padişah yani, ismi çok tarihte değil mi? Orada şeyde geçerken çarşıdan, e, birisi sebil su satıyor, fakir, baktı onun haline acıdı, Kit'te ondan su içti. Hemen yanında korumalar var, şeyler var işte. Efendim çarşı pazarda satılan şeyde e, su içmek falan bunlar e, sultanların padişahların adeti değil yani bu biraz hem e, tenezül olur, abes olur hem biraz heybeti kaçar, hem zehirlenme tehlikesi var falan falan. Ona bir şeyler söylüyor. Yani niye yaptığını da anlamadılar. E, bin altınlık keçe gönderdi ona. Bine altın veriyorum ama şimdi dedi bundan su içmeden versek bunu adam bize teşekkür etmek durumunda kalacak. İyisi mi dedi bir su içelim de karşılığı saysın yani. Şimdi mesela o şeyler de öyledir. Ee, mendil mendil bir şeyler satıyorlar ya vapurların kenarlarında şurada burada. Dilenmemek için ne yapıyor işte? Ee, mendil bir şeyler, su, küçük su falan. E ya ona yardım, o işte orada durduğuna göre ben niye durmuyorum orada? Demek tuzum kuru yani. E tuzum kuru yani. Şimdi bu köprüde, bu soğukta e, simit satıyor orada. Bayağı bir beş saat, on saatte duruyorlar. Tabii yolların tıkandığını bekliyorlar. Yoksa ezilirler. <gülüyor> Yollar tıkanınca duruyorlar, aralarda geziyorlar. E, yine kaç saat duruyor. Ben orada bir saat dursam, ben romatizma her tarafım, bir daha beni kaldıramasın yatakta. Adam orada duruyor saatlerce ya. Soğukta. E, aldım bir simit. O da almış oradan bir simit. On kuruş mu? On beş kuruş mu? Onu hesap ediyor. Ya ver ona elli kuruş işte. Dondu zaten orada ya. Ama yani demek diyor ki sadaka gibi verip de adamı mahcup ne? satıyorsa bir şey alırsın fazla verirken ne olur? Hem sattığına karşılık görünür görünüşte hem de hayır olur. Hasene olur. işte adamla. ben dedi bunun için yaptım dedi zayıf bir zat yaşlı saka ee, yani şimdi başa kalkmış olmayayım diye dedi. göstermedim. Efendim su içtim adam da ne aldığını bilmiyor. O da zannetti işte bir kuruş var iki da baktı. Bin lira. İnşallah. Tabi o da belki iyi niyetli mübarek bir zat. O da ona nasip oluyor. Ama mühim olan nedir? Amelleri iptal ettirmeyin. Ey iman edenler. Allah'a itaat işte okudu. Hoca Efendi yatsının farzında kıldırırken Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, emirleri tutun, yasaklardan kaçın. la تُبْطِلُوا amalekum, Amellerinizi boşa çıkaracak işler yapmayın. Bir ehli sünnet itikadından çıksan ne oldu? Bütün ameller gitti. Şimdi diyalogçuların işleri bu kadar hayır hasene zannedersin, İslam'a hizmet gösterirler falan fakir fukara bakıyormuş gibi ama inansak Yahudi Hristiyan cennete girer ne oldu? Hepsi Boşa gitti. Şu kadar yardım yaptım. Somaliye şu milyon dolar. Amellerinizi iptal ettirmeyin. Şirket düşersen amellerin ne olur? Gitti. Sübhane Rabbin Ali'l-Aley'l-Vâme Salatu vesselamu ala seyyidil murselid Muhammedin ala aliyy-i sahb-i ecma'in Allahümme inna neselüke el-Cenne Ne'ûzibike minennâr Allahümme inna neselüke rıdâke vel-Cenne Ne'ûzibike msekâtike vel nar Allahümme inna neselüke el-Cenne وما قرب اليها من قول وعمل فنعود بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم نعوذ بك من غير ما سألك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعود بك من شر مسعاك من نبيكم Naudhibuka minash-shayri kulli 'ajili ve ajili ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma ma qadaytana min qada' fa ij'al 'akbata wa rashida. Rabbana atina min ladunka rahmete hayyi lana an Allahumma rabbana atina lana nurana wa'af lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar. Her istikametlerimizi güzel eyle yarım Dünyanın rusfaylığından ahiretin azabından hıfzıyla ya Rabb. Nefsin şeytanın şerrinden galasıyla Maddi manevi dertlerden, sıkıntılardan çıkar, feraha çıkar. Ya Rabbel Alem. Fazlı kereminle Ya Rabbel Alem. Namazlara, ibadetlere, cemaatlere devam, sebat, istikametle müşerref eyle. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkar eyle. Evlatlarımızı salihin, salihata ilhak eyle. Ehli sünnete yardım eyle. İmanlarımızı muhafaza ile Ahirette kulaklarından helası olarak temiz çıkmak nasip eyle. Kabir azabından muhafaza ile Nafile namazlara, müstehaflere, sünnetlere. Ya Rabbel Alemin. Ee, meşgul olacak kadar kuvvetler, imkanlar, fırsatlar ihsan eyle Zikrine, şükrine, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle Ya Rabbi nefsimizin eline terk eyleme bizi Ya Rabbi fazlul kereminle ya Rabbi Sen fazlul kereminle hakkı hak göster ona uymak nasip eyle Batılı batıl olduğunu anlat ondan sakınmak nasip eyle Amin efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler Saati afiyet Ömrüne bereketler ihsan eyle Başımızdan eksik etme yokluğunu gösterme. Efendimiz Hazretlerine itikadımızı, muhabbetimizi gün be gün eyle ya yarar. Ne iftiralar ya bu? cemaatleri karıştırmak isteyenler varsa, hilelerini başlarına döndür ya Rabbelan. Geldikleri yerlere geri döndür ya Rabbelanım. Amin. Ya Rabbi huzur üzere, sükunet üzere. Efendimiz Hazretlerimize, dostlarına, evliya'ya karşı itikat üzere yaşayı bölmek beyle Dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Amin. Buhar mettaha ve yasin. al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahih Rabbil Alemin. R-Rahman r Malik yevmiyyin. İya k n-ıbbedu. İya